اعوذ بالله السميع العليم el el kayyum ki la muctebada ve tefa'tu ankum şur'a <gülüyor> ila havle ve la kuvvete illa billahi'l ali'l azim Allahu teala ve teccedh Hazretlerinin hikmeti şöyle iktiza buyuruyor ki ümmeti İslamiye'yi çeşitli mihnetler fitneler belalar sıybetlerle imtihan buyuracak Böylece insanların iyisini Pisinden ayıracak Mümin münafık Belli olacak Yarın ahirette herkes birbirine şahit olacak Kimse ben şöyleydim ben böyledim diye Kendini savunamayacak. Allah Teala buyuruyor: "İsta'idü billahi en en la İnsanlar biz inandık demeleriyle imtihansız bırakılacaklarını mı sandılar? Hiç fitnelenmeden, imtihana tabi edilmeden, denenmeden, sınanmadan İnadım mı inandım tamam kabul oldun böyle buyrulacağını mı zannettiler demek ki imanın peşi imtihan inandım deyince iş bitmiyor iş başlıyor inandım deyene imtihanlar başlayacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da oldu. Ardından da oldu. Fakat insanlar imtihanlara alışık değiller. Rahat zaman adamları sıkıntılı zamanda vazifelerini terk ederler, ihmal ederler. Ve mine'n-nâs mey yebüdüllâhe harf. İnsanlardan Bazıları Bir yamaç üzerinde Allah'a ibadet ederler Yani Tam sebat üzere değil Kenarda Feine sahabeu hayru nitme en Hayır bolluk bereket Görürseler Sükunete ererler işte efendim namaza başladım İşlerim de iyi gitmeye başladı Demek ki namaz iyi İslam iyi Sakal bıraktım Bereketim arttı Hanımımı kapattım çarşaf giydirdim İşim düzeldi Şarkı dün dinlemeyi dinleme bıraktım Huzur buldum Efendim Faizi bıraktım İşim rast geldi Borçlarım ödendi Yalanı bıraktım Allah Teala bereket verdi. Bu bazı kere böylece görülür. Bazı kere. Allahu Teala'ya bu şekilde ibadet edenler tersiyle karşılaşınca Allah muhabbaz. Ve in sabet bir <gülüyor> fitnetün bir fitne isabet ettiğinde inkleme alavacı. Gerisin geriye eski günahına kafirliğine günahına döner. Burası tehlike. Ben Allah'ın emri olduğu için namaz kılıyorum. Allah'ın emri olduğu için haramlardan sakınıyorum. Allah'ın emri olduğu için ediyorum, ibadet ediyorum. Tamam. Mevla beni imtihan eder. Bana dilediğini yapar. Böyle bilmek lazım. Yok eğer hemen peşin bir karşılık aranırsa tamam tarikata girdim ders aldım, zikre başladım. İşlerim iyi gidiyor. Tamam. Keşke iyi gitsin biz duacıyız ama Mevla'nın imtihanı tek türlü olmaz. er imtihan yukremu ev yuhan. imtihanın iki kısmı var. Bir bolluk vererek imtihan olur. Şükredecek mi? Hakkını verecek mi? Bir de Darlık vererek imtihan olur, sabredecek mi? Bazı insana itibar ederler, hürmet ederler, herkes severler, imtihan. Bazı insana hakaret ederler, alçak görürler, imtihan. Rabbimizin bizi dilediği yolla imtihan etme hakkı vardır. Çünkü bizi yaradandır. Biz ona akıl öğretecek değiliz, teklif getirecek değiliz. Ya Rabbi ben şöyle imtihana dayanamam da bana böyle imtihan yap diye imtihan sorularını da biz hazırlayacak değiliz. Kimseye istediğini efendim e, sorma yetkisi vermemişler. Mevla diyor, ben kullarımın halini bilirim. Onlara münasip olanı bilirim. Yakışanı bilirim. Ona göre imtihan ederim. Hakikaten insanlar şu anda kimisi şey, ilimle imtihan oluyor. Kimisi cahillikle, kimisi fakirlikle, kimisi zenginlikle, kimisi amirlikle, kimisi memurlukla. Herkes kimisi hastalıkla, kimisi sağlıkla imtihan oluyor. Allah Teala azizleri bütün imtihanları kazananlardan eylesin. Allahu Teala azizlerine Yamaç üzerinde, köşe, kenar üzerinde İğreti ibadet edenlerden Eylemesin Sebat üzere, devam üzere, istikamet üzere Her halükarda Yolunda Rabbim imtihanı kazanmayı nasip eylesin Çünkü Mekke-i Mükerreme'den Hicret ettiler Medine i göçtüler Medine'nin havası kimine iyi geldi Efendim Hayvanı doğurdu. İşte ticareti bollaştı. Oh bu din neymiş? Dedi. Kimisine de sıtma tuttu. Hastalık vurdu. Hayvanı öldü. Hanımı öldü. İşi bozuldu. E bu ne? Bu din ne kötüymüş? Haşa. Böyle diyen de oldu. Dinden dönen de oldu. Dinden dönen de oldu. Mürtet olan da oldu. İşte Mevla onlardan bahsediyor. Kimisi bana iğreti ibadet eder. İğreti iman eder. Benle pazarlık eder. Canı istediği şey gelirse rahat eder. Canı istemediğiyle karşılaşırsa gerisin geri döner. Hasiret dünya ve ahire. İki canı da kaybeder. Dünyayı zaten kaybettiği için itiraz etti Allah. E i̇tiraz edince ahirette kaybetti. Gelge ol Açıkça zarar etti. Hiç kar tarafı yok. Allah bizi böyle hüsranlardan muhafaza etsin. Bu ümmete büyük fitneler gelecek, büyük imtihanlar gelecek. Resulullah haber verdi, Allahü Teala haber verdi, ta ki hazırlıklı olsunlar. Özellikle kıyamet alametlerinden sayılan fitneler hakkın batılla karışacağı, haklının haksızdan zor seçileceği Efendim fitneler beyan edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçende de rivayet ettiğimiz hadis-i şerifinde insanları topladı. Ve buyurdu inne uleme yekun nebiyun kabli illa an hakkan alayhi yedullu Eley hayrima şerr Benden evvel geçen bütün peygamberler ümmetleri hakkında hayır bildiklerini onlara öğretmeleri, şer bildiklerinden onları korkutmaları hak olmuştur. Her biri bu vazifeyi yerine getirmiştir. Ben de size şimdiden haber veriyorum başınıza gelecekleri. Ve innemme tecumadi'l fi sizin bu ümmetinizin afiyeti evveline kondu. Yani asr-ı saadette Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın sağlığında ve iki halife Ebubekir ile Ömer Radıyallahu Anh zamanında bir afiyet e, oldu ve seyüsibu ahiraha belaun umurun tunkirunha. Sonunda ümmetimin sonuna belalar vuracak. Kabul edilemeyecek hadiseler belirecek fitne tüm Facebook ba ba fitneler birbiri kovalayacak ve öyle süratli ve peş peşe gelecek ki gelen geçeni aratacak sonraki fitne önceki fitne rahmet okutacak rahmet okutacak Ve fitne mümin hadi meleketi. Öyle bir fitneyle karşılaşılacak karkaşa fitne demek karkaşa. Kim ne yapacağını bilemeyecek. İç savaşlar çıkar, dış savaşlar çıkar, yeller, seller, ceceler, afetler, işte ekonomik sıkıntılar, bunalımlar, buhranlar, efendim, İslami yasaklamalar, İslam'ın Müslümanların aleyne. Maliyetler. Mümin der ki bu fitnede helak oldum. Daha toparlanamam. Kendimi kaybederim. Sümmeten keşif sonra o açılacak. Ezecihül fitnetü fekul hadi hadi Başka bir musibet gelir bu sefer son. E şimdi bittik derken Böylece imtihanlar devam edecek. Femen ben yüzeh zahânin nâre ve cenne Kim ateşten uzak edilmesini cehennemden ırak edilmesini ve cennete sokulmasını istiyorsa bel tedîmen yû'minu billâhi vel yevmil âhir Allah'a ve ahiret gününe inanırken ölüm ona gelsin. Yani imanını sürdürsün, imanını korusun, imanını muhafaza etsin, ölüm geldiğinde onu Müslüman olarak bulsun. Velâtemu cennet illâ ente müştemû. İslam'dan gayrı bir din üzere ve hal üzere sakın ölmeyin. En büyük musibet. İmanı kaybederek ölmek. İslam'dan gayrı bir millet üzere ölmek. el sünnet itikadının dışında ölmek. En büyük tehlike. Bunun yanında evini kaybetmek, malını kaybetmek, arabanı çaldırmak, işinden çıkarılmak hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Dünyevi belalardan aklınıza ne geliyor? Kanşar olmak efendim. Hangi hastalık aklınıza geliyor? En kötünüze geliyor. Hiçbiri imansız ölmenin yanında bir şey değil. Çünkü imansız ölmek sonsuz hayatta bitmez, tükenmez belalara düşmek. İmanla ölmek ne kadar da günah olsa sonu cennet ve ebedi istirahat. Sonu itibariyle. İnşallah hiç cehenneme uğramadan da direkt cennete girmek nasip olursa o nurun ala nur olur. Vel yetiyle ennâs mâ Burası da önemli. Cehennemden kurtulup cennete girmek isteyen imanla ölmeye baksın kendisine ne yapılmasını seviyorsa insanlara öyle yapsın sana nasıl davranılsın istiyorsun bana merhamet olunsun sen de merhamet et bana hürmet olunsun sen de hürmet et bana değer verirsin sen de değer ver elimden tutulsun sen de insanların elinden tut yardım edilsin sen de insanlara yardım et ama maalesef bu şuur çok zayıflamış, nefsini, kendini insanlar ortaya koymuş. Herkes bana iyi davransın, iyilik yapsın, adaletli olsun. Efendim? Ama ben canım nasıl hiç yapayım. E var mı böyle bir şey? E i̇şte bu sefer kötü karşılıklar geliyor, birbirine az duruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedik? Bu fitneleri haber verdi. Bazı sahabesine gizlice beyan etti. Bunu haber verdik size. Hüzeyfetübnü'l-Yaman radıyallahu anh buyurdu vallâhi inniyle alemun nas bi kulli fitnetini yekâinetun fîmâ beyni ve beynes sa'a Benimle kıyamet kopması arasında vuku bulacak bütün fitneleri en iyi bilen benim. Ve ma bi illen yekuna sallallahu aleyhi ve sellem err şeyen Bunun da sebebi nedir? Ben kaybı bilmem. Ancak Allah bilir. Resulüne bildirdi. Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem bana gizlice bildirdi. Benden başka kimseye söylemedi. Ebubekir Sıddık bile bilmez. Hüceyfe'ye söyledi, radıyallahu anh. Bir gün, bir mecliste, fitnelerden bahsediyordu, kargaşalardan bahsediyordu, buyurdu ki, minhâ telâzun, lâ yekedne yezerne şeya. Öyle üç tane fitne çıkacak, hiçbir şey bırakmayacak, milleti, Mahvedecek Bunlar Yine Başka bir hadis şerifinde Neler Olacağını bildiriyor İbn-i Mesud radıyallahu anh, Hadisinde Ahmet Mehambel'de kaynağını buldum Tedururahel İslam İslam'ın Değirmeni dönecek Ligamsin Ve telazin Benden sonra Efendim Tabii ki Peygamberlik Kendisine verildikten sonra itibar edilirse Tarih ona göre farklı oluyor Hicret ele alınırsa tarih farklı oluyor Vefatı ele alınırsa Farklı oluyor 35 sene Veya 36 sene Buyurdu veya 37 sene 3 tane Efendim vakit bildirdi Bu zamanlar zarfında İslam'ın değirmeni dönecek ne demek Huzur ve sükunet olacak BİSET'ten itibara edilirse 23 sene kadar Kendi peygamberliği var 12 senede Ebu Bekut Sıddık 2 sene Hazreti Ömer 10 küsür sene 12 senede onu kattığım vakitte 23-12 eder 35 35 sene döner diyor yani ben peygamber olarak gönderildim, değirmeni kurdum, çalıştırdım. 35 sene bu sağlam gider, Değirmen. Yani bir setten sonra işte Hazreti Ömer'in vefatıyla karışır ortalık. Tabii hicretten itibara edersen 13 sene kadar ki düş çıkıyor paydan. Bu sefer Hazreti Osman'ın şehadeti, Hazreti Osman'ın şehit edilmesi, efendim. Ondan sonra 36 diyor Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonra Cemel Muharebesi sahabe arasında çıkan kargaşa 37 buyurduğu bir sene sonra Sıffin Muharebesi Dolayısıyla 3 tarih verdi 3 fitne var ki bir şey bırakmayacak Aynen buyurduğu tarihlerde buyurduğu gibi fitneler koptu herkesin başına isabet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye verenin etrafında tepeler vardır. Onların birinde dururken "Hel tarauna ma ara?" Sahabe-i kirama sordu. "Benim gördüğümü görebiliyor musunuz?" "Kalula ya Resulullah, bir şey görmüyoruz." Buyurdu "Fe inni ile ara al fitan taqau le buyutikum kema waq'u al ben fitneleri, iç savaşları ve kargaşaları görüyorum. Evlerinizin arasına giriyor. Yağmur damlaları düşer gibi her yere düşüyor. Nasıl haber verdi? Tarihiyle haber verdi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem feyehliku feşebilü menhelek. Bu 35, 36, 37 senelerinde. Tabii efendim sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hicri takvim tespit edilmemişti bu hadis varken. Hicret yapılmıştı fakat hicri takvimi Hazreti Ömer kurdu Hazreti Ali Efendimizin istişaresiyle hicretten tarih tuttu bir dediler ama Efendimiz Azamın buyurduklarında bir asetten, peygamber olarak gönderişinden alıyor işte tarihleri eğer bu tarihlerde ümmeti melak olursa geçmiş ümmetlerin yoluna gider cehennemi boylar. Venlem Ven yakumlev dinum eğer dinleri sağlam kalırsa ki kalacak yakum 70 aman efendim 70 sene kalır dedi. Bu 70 sene de efendim eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir setinden ele alındığı takdirde 100 sene ediyor eklendiği takdirde 100 sene yakın bir zaman ki o tarihten sonra efendim sahabe hiç kalmıyor. Zaten buyurdu ya bugün dünya üzerinde olanlardan 100 sene sonra kimse kalmayacak. Anlatmıştım size. Sahabe-i kiramın e, tükenmesinden sonra zaten Allah muhafaza tabii belalar yağdı. Şimdi düşünüyor musunuz? O zamandan da sonra on üç küsur asır geçti. Yani bir asırı sahabenin yaşadığı asırda katarsak yani yetmiş sene kadar Efendimiz'den sonra yaşayanlar oldu. Yetmiş seneye kadar. Ondan sonra efendim on üç buçuk asır hemen hemen geçti. Şimdi biz ne kadar zor zamandayız, ne kadar dar zamandayız, ne kadar son ahir bedder zamandayız. Allah bize yardım etsin. Amin. Bizim imanımızı kurtarmamız ne kadar zor oldu. Bizim bu fitnelerden çıkmamız ne kadar zor oldu. Hakikaten insan kalbine sahip olamayacak duruma geldi. Diline sahip olamayacak zamana geldi. Ağzından çıkanı kulağa duymaz hale geldi. En müslüman adam bakıyorsun bir laf ediyor gavur etmez. Hacı efendi ne oluyor? Hicaya gel. Hadi git işine diyor. Vaaz dinlemez hale geldi. Nasrat dinlemez hale geldi. Ayarı kaçtı mı? kaça Mürşit dinlemez hale geldi. Şeyhe bağlanır. Efendi Hazretleri gibi zat. Böyle büyük bir veli. Allah bize ona bağlamayı nasip etti. Allah sözünü dinlemeyi de nasip etsin. Bir mesele oluyor. E diyorsun işte ona bağlı insan çarşaflı kadın, sakallı cüb Erkek adam diyorsun, efendi dediğimi durur. Eşli adamın kızının evlenmiş biriyle, geçinemediler, ayrılacaklar, adam kızını boşaltırmaya çalışıyor. Ya Dediler ona ki, efendi hazreti diyor, işte telefon edelim, diyelim ona ki, yuva yıkmasınlar, işte ıslaha çalışsınlar, fena pişman. Adam da ne kadar kızmış adına mesela, diyelim, Yahu burada Allah'ın bir dostu seni arıyor. Efendim ne karışıyor bu işlere? O kendisine baksın. İşte yakında olan bir hadise misal. Bunun gibi nicelerini gördük. Adam geliyor. Kardeşimle kavgalıyım. Falan kişiyle alacaklıyım. E bana ne? Ben makin miyim? Savcı miyim? Ama o senin cemaatında diyor. Seni dinler. Ben diyorum ona dinlemez beni. O diyor dinler. Hiç çıkmıyor oradan diyor. Ama diyorum ona ki ama ben ona ne cevap vereceğime göre değişir. Haklısın dersem dinler beni. Haksızsın dersem dinlemez beni. Efendim hocam elini öpeyim, ayağını öpeyim, yere yatayım, yan batayım. la dur rahat dur, düz dur. Ben senin elini öpeyim. Ne var? E bizim aramızı bul. E tamam. Oturuyorsun. Hocavenleri getiriyorsun. Konuş anlat, o anlatıyor. Sen anlat, o anlatıyor. E şimdi ne olacak? Haklısın dediğin taraf, bu hocalar doğru söyledi. haksızsın dediğin adam, bunlar onunla daha samimiydi zaten. Atıyor bir laf. Ne alakası var? Zaten bu adam adamına göre bu fetvayı yanlış verecekse, buna hiç gitmek çağiz değil. Baştan niye kabul etti? Baştan diyorsun, buradan çıkan hükme razı mısın? Razıyım. Söz mü? Söz. Yazı mı? Yazı. Ondan sonra bırak o işi diyor. Sen onun adamısın zaten. Beni 5 milyar zarara soktun. 1 milyara, 3 milyara, 5 milyara ne şerahatıymış diyor. Diyor ya bunu diyor ya. Mirastan taksim düşse, kendisine bol pay düşen zaten ne güzel şerahat bu diyor. Bana tam vermiş. E yarım düşen e, hisse itibariyle o değişiyor evliyse bekarsa oğlu varsa kızı varsa karısı varsa kaç tane değişiyor tabii taksimat. Feraiz ilmine bağlı bir konu şimdi. E, kendine az gelen e bu nasıl haksızlık? Ulan Allah Resulü haksızlık eder mi? Vallahi ne gün. Yavuz, ganimetten mal dağıtılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taksimatı yapıyor. He? Efendimiz dedi. Kasım Kasım ne demek? Taksimatı yapan. İnnallahu vel muti ve kasim. Veren Allah dağıtan benim buyuruyor. Dağıtan benim. E sen ganimetten şunu al. Sen şunu al. Sen şunu al. E ganimetle payına az düşen ne diyor? Efendim. Adaletli ol diyor Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ya, ya adil. İdâlem ve adil Allah ve Resulü adaletli olmazsa takim adaletli olacak? Ama sen adaleti kendine göre bir çizgiye koymuşsun. Teraziyi kendi kendine kurmuşsun. Hiç standarta uygun değil. Nefsine uygun bir terazi kurmuşsun. O teraziye uyan doğruyor, O terazi uymayan Allah peygamber de olsa aşağı adalet olmuyor. Bu nasıl iş? bunu yaptılar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl kızdırdılar? Kızdığı vakit mübarek alnındaki damarı çıkardı nasıl üzdüler böyle şeylerle karşılaşıldı efendim onun için ne diyoruz hakikaten zor zaman kötü zaman hiç olmazsa imanı kurtaralım geri kalan salih ameller Allah artırsın, nur üzerine nur kattırsın o ayrı dava ama şu ağzımıza dikkat edelim şu sözlerimize dikkat edelim fikirlerimize, inançlarımıza dikkat edelim Efendim? bu Kur'an'da da olsa ben buna inanmam diyor adam, bu nasıl işte ben hadis falan tanımam, ne demektir ben alimmiş hocam, şeymiş tanımam ne demektir Allah'ı tanımamdan eşittir çünkü Allah'ı tanıtan sana can. onu tanımazsan Allah'ı hiç tanımıyorsun zaten Böyle bir zaman onun için Resulullah haber verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem neler olacağını beyan etti. Ya Evet. Ne diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra kalacak var. Çok kargaşa görecekler. Evet, el mütemessiki bi dinihi. O zaman da dinine yapışanlar kel kapız ateş korunu elinde tutanlar gibi bıraksa söner tutsa eli yanar bıraksa söner çok da lazım kim bırakılır mı iman bırakılır mı e, tutunsa e, yakar biraz şeyim işte, tahandır yakar e, dine sarılmaktan başka eli sünnete yapışmaktan başka bir çare olmadığı zaman zamandayız Fitneler efendim saracak minha fitne ya haş sayf bazı fitneler buyurdu yaz rüzgarı gibi olacak. Yani yaz rüzgarı hafif geçer, kış rüzgarı çetin geçer. Minha sığar ve minha kibar küçük imtihanlar olur, büyük imtihanlar olur, büyük daha büyük kar yağar, bazısı küçük imtihanda da kayar. İşte Hazreti Hüzeyf'e buyurdu ki o zaman fe, fe, bu fitneler hakkında Resulullah'ın buyurduklarını sallallahu aleyhi ve sellem e, duyanlar hepsi gittiler. Benden başka şu anda kimse kalmadı. Ve ben bunları biliyorum buyururdu. Radıyallahu anh. Evet. O derece ki kainatın efendisi haber verdi. Öyle şiddetli fitneler olacak. İşte Hz. Osman'ın şehit edilmesi zamanında Medine i ne hadiseler yaşandığını dinleyeceksiniz. Ondan sonra Cemel vakasında, Sıfın vakasında ne zorluklar oldu. Öyle karanlık fitneler. Bazı fitneler insanı dininden çıkaracak. Allah muhafaza imandan çıkaracak raddeye varacak Resulullah buyuru sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud ve i̇bn Mace ve Hakim ve i̇mam Ahmed Ahmet i̇bn Hanbel müşterinde bu hadis-i şerife almış inne beyneyde saati fitenen kıyamet kopmadan önce bir takım kargaşalar vuku bulacak muzlimi, karanlık gece parçaları gibi yani göz gözü Görmez olacak Yine bu hadisin başka rivati de vardır Ben onu geçen haftalarda rivati dedim Bâdirû bilâ mâli tenen diye başlıyor Bu da başka Yusbihur radülü fiyâ müminen Ve hümşi'i Ve müminen ve hüsbihur Sabaha imanlı adam akşama kâfir olacak Akşam mümin Sabah kâfir kalkacak Bu ne demek istiyor? Efendim, öyle bir kargaşalar olabilecek ki insanın kalbi bir günde Müslümanlıktan yavurlağa dönebilecek. Bir günde, bir sabahtan akşama dinini koruyamayacak hale gelecek. Efendim, Allah'ın nimetlerine küfür edecek, haşa kafirlere benzeyen işler yapacak. Yapmıyor mu? Aa bak. Ee, ehl-i itikadı diye bir kitap tavsiye ettim değil mi aldınız bakın onda elfaz küfür bahsinde efendim kafir edecek sözlere neler yazmış Gümüşhanevi Hazretleri tabi o da eski alimlerden nakletti damat kitabında da mültekaşende de aynı şeyler geçer efendim Nevruz Bayramı'nda, Mecusi Bayramı'nda efendim evvelce almadığı bir şeyi alıp da onlara hediye etse gitti gümrü e şimdi bu Noel'de yapılanlar ve şair efendim kafirlere müşabet kafirlere benzemek neler yazıyor orada? İncelerseniz göreceksiniz. İnsan yani hakikaten bir sabah, bir akşam dönebilecek. Kafir olabilecek işler yapıyor. Mesela sabahleyin Allah'ın bir haramını haram kabul ederek kalktı. Akşam diyor ki bu haram değil. Ne oldu? Sabah harama haram derken Müslüman idi. Akşam harama helal deyince kafir ol. Bunun aksi de olabilir. Sabah helal dediği işe akşam ne diyebilir? Yani Allah'ın helalına helal diyorken Müslüman idi. Akşam haram dedi helala. Kâbır oldu. Bunun aksi de olabilir. Akşam öyle dedi, sabah böyle dedi. Bunlar oluyor. Ayaküstü. insanların kalpleri dönüyor. Bunlara her gün... Binlerce insanın Belki yüz binlerce insanın Müslüman olarak konuşuyorum Tabi Müslüman olmayanlar mevzu dışında Bu bir buçuk millere yakın İslam nüfusu içerisinde Birçok Müslümanın Başına her gün geliyor Bu hadiseler akşam sabah Helal haramı karıştırıyor Birbirine Efendim El kaidu fiyah gayru el kaim o fitneler çıktığında oturan ayakta gezenden hayırlı olacak. Çünkü neden? Ayaktaki daha kargaşaya girmeye müsait, oturan daha selamet. Vel kainfi aqirum min elmaşi. Ayaktaki yürüyenden daha hayırlı. Ayakta duruyorsa daha az karışıyor demektir. Yürüyen daha çok fitneye karışacak. Vel maşihi kairuminesse yürüyen <gülüyor> Yürüyende koşandan daha hayırlı. Kılıçlarınızı da taşa vurarak ne yapın? körletin körletin Şimdi bizim millet aman bilevleyelim yahu. Bir şey olur. Silah yaşının altında dursun. Hazır olsun. Ağzında olsun. Namlu. Kurşun. Ne olacak? Biri bana bir şey yaparsa ben hemen adamı öldürürüm. Ulan ne oluyor sana be? Ne oluyorsun? Beni gibi olsana hiçbir şeyden haberi yok. Ne yaparlarsa yapsınlar. E ne yapacaksın? Efendi Hazretleri babasına dediler silah atar mısın? Alırım dedi. Böyle kaldırırım attım attı böyle. Silah atar mısın? Dedi. Böyle atarım. Ben de öyle atarım. Başka atmayı bilme. Efendim bak ne buyuruyor? Peki fe induhilâ lâhedikûm Sizin birinizin üzerine Efendim Taarruzda bulunulur da Tabii Müslüman Müslümana, iç savaş söz konusu. Müslüman kanına girme söz konusu olduğu zaman da o ne yapsın? Felyekun kehayri ibney Adem. Adem'in iki oğlu vardı. Habille Kabil. O hangisi gibi olsun? Hayırlısı gibi olsun. Hayırlısı hangisiydi? Habil öldürülen Öldüren değil, kabil katil. Künü Abdullah'ın öldürülme, katil. Öldürülen ol, öldüren olma. Efendim. Resulullah bunları haber verdi. İşte hakikaten de kısa bir zaman sonra bunlar baş gösterdi Çünkü Hazreti Osman'a radıyallahu an saldırdılar. Evine girdiler. Evin etrafını sardılar. Neler oldu? Su vermediler. Aç bıraktılar. Rabbiy olan. Kimler Müslüman. şüman? Geçilen, Müslüman. Ama o kadar efendim, eee Hazreti Ali efendimiz sağ, Hasan Hüseyin sağ, diğer sahabeler Ebu Reyre, hepsi geldiler. Müsaade et bize bunları def edelim. Musul'dan şurdan, buradan toplaşmış gelmişler. Efendim, ne buyurdu? Sakın kan dökmeyin. Dökmeye de sebebiyet vermeyin. Efendim? Ne olsun? Resulullah'ın buyurduğu gibi olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi bu bu zamanları böyle. E şimdi tabii bazı insanlar diyorlar ki işte Niye şu şöyle yapmadı? Niye bu böyle yapmadı? En akıllı geçinen adam, adamlar. Geçen bir işle karşılaşıyor. İşte Sultan Abdülhamid. Allah rahmet etsin. ikinci Abdülhamid mübarek veliydi. E niçin efendim bazı insanları öldürseydi bu iş bu hale gelmeyecekti? Öldürmediğinden bu iş bu hale gel? E sen öyle biliyorsun. O senden iyi biliyordu. Ama... Daha beterinden korktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etti. Bu millet bu belayı hak etti. Koy gitsin. Millet hak etmeden Allah belayı göndermiyor. Mesela Hazreti Osman Efendimiz müdahale ettirmedi. Ettirmedi. Ece i̇şte ettirçeydi, onları öldürçeydi. Bak ne buyurdu? Sizin birinize saldırılsa Adem'in iki oğlunun en hayırlısı gibi olsun. Tabi yani fitnelerden kurtulmanın yolunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işaret buyuruyor. Ne zaman? Hak batıl karışır. Yani ortalık karışırsa üzlete çekilmek tek çare kalıyor. Ama yakinen bilirse hak hangi taraftadır? O vakit hakka yardım etmek ayrı vazifedir. Ona itirazımız yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitnenin çıkacağı Tarafı da bildin. Doğuya yöneldi Medine-i Münevvere'ye göre. Medine'nin doğusu ne taraf? Elayenel fitne hauna. Fitne bu taraftadır. Min haytu karnu şeytan. Şeytanın boynuzu doğduğu taraftan. Yani ne taraftan? Doğudan gelecekti. Fitne nereden gelecek dedi Medine-i Münevvere'ye göre? Doğudan gelecek. Bütün kargaşalar Rasul küfrü minâ küfrün başı doğudan gelecekti. Şarkı Medine'nin evreye göre doğu cihetini işaret etti. Hakikaten bu İslam'ın ve Müslümanların başına gelen fitneler hususunda tetekbohat yapan, araştırma yapanlar bakıyorlar ki menba doğu tarafı. Menba. Resulullah haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, bidatlar, sapıklıklar hariciler Hz. Ali Efendimiz'e karşı çıktılar efendim, Hz. Ali Efendimiz'i şehit edenler de onlardan biriydi doğu taraftan çıktılar, şia doğu taraftan çıktılar efendim, zerdüşlük doğu taraftan çıktı say say say say bitmez efendim, sonra kadiyanilik daha yeni, bahayilik bilmem nelik ne kadar sapık akım cereyan, fitne, fesat hep Medine-i Münevvere'ye bakarsan onun şarkına geliyor. ne cidden Necid. Şimdiki Riyad. O taraftan. Resulullah Şam'a dua etti. Yemen'e dua etti. Necid'li birisi kalktı dedi. Necde'de bir dua Yok. Şeytanın boynuzu oradan çıkacak. Hariciler o taraftan. Efendim. Sonra Deccal'ın zuhuru da o taraftan Ve Yecüc Mecüc de o, o taraftan Hep küfrün başı orada Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Bizleri Tabi önümüzde daha ne fitneler var En büyük fitne Sona kaldı Fitnenin başı hangisi Fitnenin başı Hazreti Osman'ın şehit olmasıyla Hazreti Ömer'in tabi şehitliğinden Kapı radıyallahu Allah'ın Kırıldı bir daha kapanmayacak Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle başladı. Fitnelerin sonu Deccal'ın zuhuruyla neticelenecek. Tabi biz bu aradayız şimdi. Bu aradayız. Bizden evvel çok fitneler oldu geçti. Bizde bizim zamanımızda veya bizden sonra da en büyük tehlike zuhur edecek ki Deccal zuhur edecek. Yecüc Meciç zuhur edecek. Daha ne belalar gelecek? Onun için bizler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Efendim Nasihatlerini dinlemek Uyarılarına dikkate almak Sığınma dualarını okumak Şunlardan sığının Buyurduklarından Allah'a sığınmak Mecburiyetindeyiz Efendim 1400 sene evvel buyurulmuş hadisleri şimdi dinlemenin zamanı mı? Aya? 1400 sene evvel buyurulmuş ama Bu zamanı da bildiriyor da bildiriyor Kıyamete kadar olacaklardan bildiriyor Maşer'de cennet dedem her şeyi bildiriyor. Allah'ın bildirmesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl buyurduklar? Bak 35. senede diyor. 36. senede diyor. 37. senede diyor. Tarihler aynen çıkıyor. Sene vermiş. Hangi vakalar, hangi fitneler, hangi kargaşalar ne zaman olacak? Tabii ki Deccal'ın zuhuruyla ilgili bir şey vermemiş. Yani vakit olarak ama Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem el Büyük ayetler 200'den sonra 200'den sonra Tabi bunun bir manası 1000'den sonraki 200'den sonra Yani 1200'den sonra Şu anda 1400 küsurdayız e, Dolayısıyla Yani çok yanaşmış el kulağında Yani 200'den sonraki rivayet 1200 manasına tevil edilse bile biz ondan da 200 sene sonrayız. 1200'den de 200 geçti. Şimdi bekleme zamanı. Evet. Allah Teala imanlarımızı muhafaza eylesin. Evet. Kardeşlerimiz bu haber verilen fitneler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyan ettiği en büyük efendim kargaşa Hazreti Osman Efendimizin ee, Şehit edilmesiyle Zuhur etti Allah Resulü bunu da Haber verdi Ebû Hureyre İbad ediyor Ben Resulullah'tan işittim İnne asetekûnü fiten Kargaşa ve fitneler çıkacak Dedik ki bize ne emredersin Ya Resulullah Aleyküm bil emir ve ashabih Osman ve adamlarından ayrılmayın dedi Bunu haber ver Hakim ve bey diyor Ayşe radıyallahu ediyor Resulullah Osman'ı çağırdı radıyallahu Ona gizli bir şeyler söyledi Hazreti Osman'ın rengi değişmeye başladı Ne zaman ki Evi kuşatıldı o gün geldi e, Dediler ki Savaşmayacak mısın İnsanları toplamayacak mısın Bunları bu fitnecileri dağıtmayacak mısın Resulullah bana bir şey söylemişti. Ben sabredeceğim. Buyurdu Hazreti Osman Resulullah sallallahu ve sellem yine buyurdu bir gün. Hırkasına sarılmış bir insana hücum edecekler. O cennet ehlindendir. Hakikaten diyor e, Hazreti Osman hırkasına sarılmış olduğu halde hücuma uğradı. Resulullah haber verdi efendim. Bir fitne gelecek. Çok yakındır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. O anda böyle el bir e, şey şal sarınmış birisi geçiyordu. Hadi ayyume edin alel huda. Bak şu kişi o gün hidayet üzere olacak dedi. Ben tanıyamadım. Sarılıydı. Bir de gittim baktım Osman adıyolla. Evet. Yani hak yoldalı. İnna Allah mukammisuke kamisan. Hazreti Osman'a buyurdu Allah sana bir gömlek giydirecek. Yani hilafet verecek seni halife edecek. Fe inaradaka'l munaafiqunu ala khalqihi, khal'ihi fe sana gelecek, halifelikten vazgeç canını bağışlayalım diyecekler. Sakın sen o gömleği çıkartma Yani Allah'ın verdiği gömleği çıkart. Enes oldu ya Osman, <gülüyor> inneke hatel hilafeti min ba'di. Arkamdan halife olacaksın. ve Veseyyuri'l munaafiqunu ala khal'iha. Munaafıklar Senden o hırkayı çıkartmak isteyecekler. Felaatekleha, <gülüyor> çıkartma. Rasulü <gülüyor> indi. Ne zaman sana hücum edecekler, o gün oruçlu ol, iftarı benim yanımda yaparsın. Evet, sallallahu aleyhi ve sellem. Huzeyfe radıyallahu anh buyuruyor ki, evet. Ve ledi nefsi biydi mâ min rujul. Fi fi fi qabri. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Hazreti Osman'ın şehit edilmesine zerre kadar sevinen kimdir o sevinenler kendilerini bilirler. Hangi sapıklar seviniyorlar? Hazreti Osman'ın Hazreti Huzeyfe söylüyor bunu. Hazreti Huzeyfe sırdaş, Resulullah'ın sırlarının sahibi diyor. Kim Osman'ın öldürülmesine, şehit edilmesine, zerre kadar kalbinde bir iyi oldu gibi sevgi bulursa, yetişirse mutlaka deccala tabi olacak. Deccal'ın zamanına yetişmezse kabrinde deccala iman edecek. Yani hakikaten tehlikeli meseleler, tehlikeli meseleler bunlar... Hakikaten hala zamanımızda da bizi ilgilendiren meseleler hala gündemde sıcak kalmış meseleler. Değil mi? Millet işi gücü bırakmışlar. Hala Osman, Hazreti Osman hakkında şöyleydi böyleydi konuşanlar var ya. Radıyallahu anh. Radıyallahu anh. Evet. İşte efendim kendi adamlarını gözetirdi. Yok adaletsiz gelirdi. Haşa ve kella. Resulullah buyurdu benden sonra halifelik otuz senedir. Hazreti Hasan'la beraber dört halife, beşinci Hazreti Hasan. Resulullah buyurdu. Aleykümün sünneti ve sünnetil hulefâ i mehdinin bani. Benim kamil halifelerimin sünnetine uyun. Onların sünneti benim sünnetim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Hazreti Osman Efendimiz getirirdi. Tebuk muharebesi zor muharebeydi. Çok Binek yok bir şey yok. Bin tane altın şu kadar deve getirdiği orduya infak et. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem altınları karıştırıyor orduya dağıtacak. Ee, gelen parayı eliyle mübarek karıştırırken böyle havaya kaldırıyordu paraları. Yani orduya harcayacak ya İslam ordusuna seviniyor. Parasızlıktan çok zorluk çekiyordu. Bugünden sonra Osman ne yapsa zarar etmez. Halbuki ne yapacak Hazreti Osman Radıyallahu anh. Ebu Bekir Sıddık girdi toparlanmadı. Hazreti Ömer girdi toparlanmadı. Hazreti Osman girince toparlandı. Dediler Resulullah niye böyle yaptın? E dedi melekler utandığı adamdan ben nasıl hayal etmeyeyim? Melekler hayal ediyor ya. İstihya minumelâketurrahman. Hazreti Osman. Radıyallahu anh. Faziletleri bitmez tükenmez bir insan ya. Sen şimdi kalkıyorsun. Şöyle yapmış böyle yapmış. Sen kimsin? nereden çıktı bu konular seni ne alakadar ediyor efendim Onun için ha ama günümüzde ne diyorum sana taca bu konular duruyor İnşallah Allah Teala ve Tekedez Hazretleri bizleri ehli sünnet itikadı üzere muhafaza eder efendim Ebu Bekir Şıddık'ın oğlu Muhammed var idi efendim onu Mısır'a vali etti Hazreti Osman Efendimiz Yolda giderken, devesinin üzerinde Mısır'a yönelmişken, Hazreti Osman'ın bir kölesine yolda rastladı. Adamlarla onu e, efendim suale çekti. Dedi, ben Mısır'a vali tayin ettim beni. Sen de o arada gidiyorsun. Ne iştir falan? Dedi Bir haber var mı? Yok. Teftiş edin. Aradılar üstünü. Bir mektup çıktı. Mısır'daki o vakitki valiyeti. Hazreti Osman Efendimiz'in Mektuba yazdırmış ki Size Ebu Bekir'in oğlunu vali gönderiyorum Gelince fakbeluğu Onu kabul edin hani Öyle o şimdiki gibi telefon yok Mektuba böyle yazmış fakbeluğu Mervan işte Böyle bir alem adam Hazreti benim e akrabalarından dedi İşte nedir Fakbeluğu'nun noktayı üste koymuş Bir noktada yanına koymuş Olmuş fakbeluğu öldürün Olmuş Hazreti Osmanlı haberi yok Katip böyle bir iş karıştırdı. Bu Ebu e e oğlu da bunu görünce mektupta vay bu beni ben gönderiyormuş. Diye yanlış anladı. Efendim döndü Medine'ye dört bin tane efendim ne diyeyim sana sıradan adam rastgele insanlardan işte çulcu çapulcu diyeyim belli bir ırk söylemek abes oluyor. Efendim topladı hazret Osman Efendimizin başına yığıldı. Ya bu işte bu mektup ne? Bu köle gidiyordu bunu dedi. Ben bir şeyden haberim yok. Baktılar ki Mervan'ın hattıdır. Hat efendim e, tanıdılar. Bu bu yapmış bu haini. Dediler ki bunu bize teslim et, öldürecekler. hazret Osman Efendimiz de tabii teslim etmek istemedi onu. Öldürttürmek. O zaman dediler kendini azlet. Ben halifeli bıraktım. de. İşte Rasulullah haber verdi ya Böyle isteyecekler Hadi. O da hadis-i şerif var ya Rasulullah haber verdi ki Gömleği çıkartma Yoksa şimdi Hazreti Osmanköy'e Radıyallahu anh Çok ıı, makam mevki düşkünüymüş Haşa e Bırak dediler de bırakmamış Bıraksa kurtulacakmış Ya Allah'ın Rasulü buyuruyor ki Sana diyecekler ki Kendine azdet. Sakın sen bu Allah'ın giydirdiği gömleği çıkartma. Oruçlu ol, iftara edersin diyor. Daha bunu Resulullah'ın emrini nasıl kırsın ya? Sen kendinin gibi mi zannettin? Hazreti Osman radıyallahu anh ki efendim, makam mevki için şimdi millet canını veriyor. Beş para için. Bir kemik kemik uğrunda kafalarını kırıyorlar birbirlerine. Haşa. Hazreti Osman Efendimiz e, namaz kıldırıyordu. işte bu hücumlar sırasında bir ay arkasında da namaz kıldılar. Hariciler işte toplandılar. Şimdi geldiler her taraftan. Son cuma çıktı. Minber'de hutbe okurken taş yağmura tuttular. Mübarek namaz kıldırma imkanı bulamadı artık. Minber'den indi. Ebu Umame el İbni Hüneyf kıldırdı. Ona da mani oldular. İbni Udeş denen işte o harici, Kinane İbni Bişir bunlar başladılar. Camiyi de ele aldılar. Mescid-i Nebevi de imamlı ele aldılar. 10 gün bu şekilde kaldılar. Efendim. Orada Hazreti Talha kıldırıyordu bazı kere. Ekseri Hazreti Ali Radıyallahu anh orada bayrama Hazreti Ali Efendimiz kıldırdı. 10 gün bir rivayet 40 gün muhasara devam etti. Suyunu kestiler. Hiç su vermiyorlar Hazreti Osman Efendi. Kaldı susuz. Medine halkı ensar kapıya geldi. Ya emiral müminin biz ensarız. Allah'ın yardımcılarıyız. İstersen bir daha ensar olalım. İkinci kere Ensar ola. Yok dedi. Sakın kimse kimseye saldırmasın. Beni kurtaralım derken kan dökülmesin. Resulullah'ın bana bir sözü var. Ben onu bekliyorum. Hazreti Ali Efendimiz geldi. Radıyallahu anh. E, i̇çeri sokmuyorlar. O kapıda durmuşlar. Kaç Bin kişi toplanmışlar. Nereden bu kadar çabuk çabuk türemiş ya. E, Hazreti Ali Efendimiz'i sokmuyorlar. Hazreti Ali Efendimiz Haşimoğullarından bir cemaatle geldi yardım etmek için. O sarığını mübarek attı uzaktan içeri eve ki yani ben varım buradayım yani sana yardıma geldim. Haber etmek istedim. Hazreti Hasan Hüseyin Abdullah İbni Cafer'i gençleri gönderdi. Üç kırba suyla e, su gönderdi ona. Suyu da verdirmediler içeri. Efendim o saldırdılar. Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin yaralandı. Yani onlar göya işte diyorlar ki işte Hazreti Ali Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin de işin içindeymiş, takıya yapıyorlarmış Osman'ı öldürdümse. Ya böyle bir şey Hazreti Ali Hasan Hüseyin'e iftira edilir mi yavuz. Ravvanullah aleyhim ecmaîn ehlibeyt ya. Efendim, yaralanıncaya kadar mübarek kanlara büründüler. Yani ona su verelim diye. Ondan sonra Efendim İçeride kendi kö kölele hizmetçileri vardı. Fakat Hazreti Osman Efendimiz bu şeyi saldırıyla e, karşılık verdirmek istemedi. Ebu Bekşı oğlu Muhammed girdi. Efendim e, Hazreti Osman Efendimiz'in yanına şimdi onu işte Hazreti Osman Efendimiz tartaklayacak işte. Beni öldürmeye mi gönderiyordun? Şudur budur bir şeyler. Hazreti Osman Efendimiz ona bazı kendi menkıbelerini anlatmaya başladı. Dedi bak sen İslam'ı bilirsin. Benim hakkımda Resulullah'ın buyurduklarını bilirsin. Benim İslam'a yaptığım yardımları bilirsin. Şudur budur. Öyle mi öyle? Öyle mi öyle? Öyle mi öyle? Dedi e, Baban dedi sağ olsaydı bu Bekir senin de bu bana yaptığını görse çok üzülecekti Deyince Oğul Muhammed vazgeçti Eziyet etmedi Çıktı Efendim yanından Abdullah ibn Selam Haber gönderdi Bu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Osman'ın penceresinden Zuhur etti yani mahsur iken ona haber yolladı. Hazreti Osman radıyallahu anh dedi ki, bir pencere var evinde. Rasulullah oradan zuhur etti. Bana dedi, ey Osman seni kuşattılar mı? Dedim evet. Oradan bana bir su kova sarkıttı diyor. İçtim ve inniyle ecidü berdu ala Hala serinliğini ciğerimde hissediyorum. Hazreti Osman Efendimiz dedi. Rasulullah getirdi. İnşi teddavutullah fe yansurek aleyhim. İstersen dedi Resulullah vermiş dua edeyim. Allah yardım etsin seni kurtarsın. Vençit iftar İstersen de iftarı beraber yaparız. Fehtarutul diyor. Ben dedi onun yanında iftar yapmayı tercih ediyorum. Hazreti Osman Efendimiz dedi. Ve Ebu Bercüddin oğlunun işte çıkmasının ardından Hazreti Osman Efendimiz okurken mushaf önündeydi. Hicretin 35. senesi. Efendim, Hicretin 35. senesi Yaşı kaç? 88 Kuran-ı Kerim okurken O günde oruca niyet etti Efendim e, O gün iftar oldu İftar vaktinde Efendim Eee Devamlı tabi kuşatma altına alınınca oruca devam ediyor tabi. Hangi gün öleceğini tam şey etmediği için hep oruçlu olayım. Kaç kere iftarda su istedi vermiyorlar. Gece susuz efendim, sahura kalkıyor yani sahur oluyor. Susuz. Ondan sonra tam yanına girdiler. E, şehit edecekler. Hanımı e, radıyallahu anh işte dedi ki siz onu dedi öldürseniz ne zarar Öldürmeseniz ne kar Vallahi o dedi Bir rekatta bütün Kur'an'ı Hatmeden insandır İki rekat değil iki rekat değil Bir rekat ya, Bir Ramazan'da hatimle Kılacağız, milletin ana anası ya. Burada bir sene işte Kıldık dedi ki adam Halbuki ben de o kadar mesela idareli Gidiyorum Mekke'de olsa ne yapacak Dört saat sürüyor, iki saat sürüyor. Bu kadar. Adam yahu amma uyuttun bizi dedi. Ayakta uyudum dedi yahu. Ne, biçim, ne kadar uzun okuyorsun? Bak. 30 günde otuz yüz. Kaç rekat o da? Otuzla otuzu 30 çarpacaksın da. Efendim kaç re Her rekat? Her rekatta bir sayfa şey Düşüyor. Buna bile dayanamıyoruz. Hazreti Osman Efendimiz bir rekatta Kur'an'ı hatmeder. Bir rekatta. i̇mam Azam Efendimiz iki rekatta hatmetmiştir. İki rekatta. Bizim Efendimiz dedi bir denemeye kalktım dedi. Dört yüz yaptım dedi. Şey, belim demir gibi dedi, şu dondu. Tabi hazreti ilerisini söylemiyor. <gülüyor> yani rükâ indim falan onu demiyor. Dört yani, yüz okudum dedi ayakta. Efendim hakikaten zor. Hele bir rekatta hakikaten zor. Birekat da hakikaten. Çok zor. benim. Böylece tam Mushaf-ı Şerif önündeyken şu ayet-i kerime değdi değil mi? Feseek kehumullah Yakında Allah sana kafi gelecek onların hakkından gelecek. Ayetine mübarek kanı damladı. O da top kapıda. Değil mi şimdi? O mübarek Kur'an-ı Kerim Aziz Osman'ın şehit edildiği mübarek kanının damladığı Kur'an-ı Kerim. Böylece şehit edildi. Ali bin Hatim radıyallahu anh diyor. Ebşir ibn Affan bir rahman ve reihan. O şehit edildiği gün işittim bir ses. Ey affan oğlu Rahatlıkla, rızıkla müjdelen. Ebşir ibn Affan bir bin gayri gazban. Sana kızgın olmayan bir Rab'be kavuşmakla müjdelen. Efsiryebni Affan bir ufranin verilvan diye böyle sesler içtim. Baktım kimseyi görmedim. Hz. Osman radıyallahu anh öyle bir şekilde kaldı ki üç gün cenazesi kılınamadı. Kargaşadan kimse gelemiyor, alamıyor, gidemiyor. Efendim? Efendim, gece götürdüler tam cennetül bekliyede Şimdi bile cennetül baki'yle sonu. Ya, şimdi bile bu kadar mezarlık ilerledi. O zaman bostan idi Oraya götürdüler. Üç gece orada kaldı. Sonra bir hatiften nida geldi. Üdvünü vela tesollü aleyh. Feinnellah kat aleyh. Kılmadan defnedin. Allah kıldı namazını. Cenazesini. Efendim. Ve diyor biz neft ettik. geceliğin. Sehbi ibn-i Hubeş. Radıyallahu anh. Arkadan bir karartı gördük. Korktuk dağılacak kadar korktuk yani birbirine ayrıldık. bir münadi nidat korkmayın sebat edin biz de sizinle beraber defnine hazır olmaya geldik melepler Kapsip siyah karartı bütün melakek ramazan geldi evet işte bu abdurrahman bin udeş kinane bişir haricilerin reisleri mısırdan gelenler bunlar böylece dağıldı gittiler bu abdurrahman ve adamları bir sene veya iki sene sonra lübnan dağında gebertildiler Bak hadi Şefina Resulullah'a nasıl haber verdi? Yahrucuun yasun yamrukuun min ed-dini kemamruqus ramiye Bir takım insanlar çıkacak. Hep de şark tarafından o zaman. Dinden çıkacaklar. Ok avdan çıkar gibi böyle delici ok ava vuruyor. Hiç kan bulaşmadan böyle hızla çıkıp geçiyor. Öyle dinden çıkacaklar. Resulullah buyurdu. Ya Öyle Kur'an okuyacaklar ama boğazlarından aşağı geçmeyecek. Kur'an okuyorlar, takva geçiniyorlar. Ya, ya Kur'an Öyle namaz kılarlar ki sizin biriniz kendi namazınızı beğenmezsiniz onların namazı yanında. Osma haber ben. Öyle oruçları Allah beğenmezsiniz. Kur'an okurlar boğazdan aşağı geçmez. Öyle bir antika adamlar. Sahabeyi öldürüyor. Hazreti Osman'ı öldürüyor. Hanımını mesela karnını deşiyor. Çocuğunu öldürüyor. Ondan sonra namaza duruyor. takva üzere namazını kılıyor. Ondan sonra orada oturmuş bir üzüm bulmuş. Üzüm yiyecek. Acaba şüpheli mi? Kimindir? Helal mi? Aram mı? Onu inceliyor. He? Şimdi de var böyle adamlar değil mi? Aynı türden geliyorlar. Adamları aldılar. Öldürdüler. Betonlara gömdüler. Değil mi? Domuz bağlarıyla bağladılar. Emniyete beni aldıklarında anlatıyorlar. Yahu dedi herifleri yakaladık. Aldık buraya getirdik işte. Adamları öldürmüş. Domuz bağlanı bağlamış, milleti betona gömmüş. Aman dedi namazım geçiyor durun. Hemen dedi durdu namazı. Behlada adamlar aynı hava haricileri devamlar. Romanda da var böyle cins insanlar. Öte yandan adamı öldürüyor, buradan kalkıyor, mekruhtan bahsediyor. Ya bu nasıl bir iş? Resulullah dedi ki, cebeli Lübnan, Lübnan Dağı'nda öldürülecekler. Bak bak, onu bile haber ver. Sallallahu aleyhi ve sellem. Lübnan Dağı'nda bunlar katledildiler. Hazreti Ali Efendimiz e, haberi aldı. Bir arazideydi. E, çok e, dehşete düştü. Geldi Hazreti Hasan'a bir tokat attı. Hazreti Hüseyin de göğsüne vurdu. Bir kere Hazri Ali efendimize sordu Hazreti Osman efendimiz neydi bu başıma gelenler o sıkıntılı zamanlarında dedi ki sabret vallahi ben Resulullah'ı unutmuyorum sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Dağı'nın üzerindeydik de Uhud Dağı sallanmaya başladı Resulullah buyurdu üçbüt <gülüyor> Uhud fe inne leys illa Dur dur yerinde rahat dur üzerinde Peygamber var yasıttık ya da şehit. Peygamber kendisi sıttık över sıttık. Şehit Ömer de şehit, Osman da şehit, Ali de şehit. Bu vallahu aleyh Hepsi şehit. Resulullah ya peygamber var üzerinde. Yasıttık ya şehit, başka yok. Bilim şehit olacağımızı haber verdi dedi. Hazreti Ali Efendimiz dedi ve eymullah ile tükdelenle. Allah'a yemin ederim ki ey Osman sen şehit edileceksin. Senden sonra ben de şehit edileceğim dedi. Ve le talha talhatu ve zübeyr. Talhada şehit olacaklar. Ve bu şekilde haber verdi. Bunlar evet. Yani Hazreti Osman Efendimiz Allah Resulü benim cennetlik olduğuma şahitlik etmedi mi? Öldürmeye gelen adamlar diyorlar ki evet. Siz bu hadisi biliyor musunuz? Diyorlar diyorlar ki evet. E siz beni niye şehit ediyorsunuz? Diyorlar ki ama sen değiştirdin Resulullah'tan sonra bozdun işi diyorlar. Şimdi bazıları, bazı şiada öyle diyor. Diyorlar ki sahabe hakkında bu kadar ayet var, hadis var ama Resulullah'tan sonra bozdular işi diyor. Ya sahabe bozar mı? Rıdvanullah Aleyhi hep çebat ettiler. İnsanlar kendilerine göre tevillere kalktılar. Efendim. Durum bu. şimdi bu neyi getirdi? Hazreti Osman Efendimiz'in şehit edilmesi neyi getirdi? Peşinden ne hadiseler zuhur etti? Tabi Hazreti Ali Efendimiz'e biat edildi fakat Muaviya radıyallahu anh tabi Şam'da kaldı. Zaten Şam valisi Ebu Bekşıddık'tan, Hazreti Ömer'den Hazreti Ömer'den, Hazreti hep halifeler Şam valisiydi. Orada güçlüydi. Neticede efendim Hazreti Ali Efendimiz'e ne dediler? Osman'ı öldürenleri bize teslim et kısas yapacağız. Dediler. Şimdi öyle bir durumlar baş gösterdi ki belli bir şahıs yok kim öldürdü. Bir kargaşayla hepsi birden hançerlediler. Kanı dağıldı Aziz Osman Efendimizin. Sabit olarak şudur denemiyor. Evet çok kişiler hissedar olmuş bu işte. Hz. Ali Efendimiz dedi haklısınız. Ve çok kargaşa var. Medine kaynıyor. Her yer kaynıyor. Millette güven kalmadı. Can emniyeti yok. Mal emniyeti yok. Biraz yerleştirelim şüphesini. Ondan sonra bu dava görelim. İşte Muhaver Adıyallahu Efendimiz oradan bu işte acele edildi. Araya neler girdi derken efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği İslam'ın değirmeni döner 35, 36, 37 buyurdu. O zamanlarda bu Değirmene çomak sokulur Allah muhafaza etsin işler Bozulur buyurdu Haberleri aynı ile tehakkuk etti Ve ne oldu efendim Cemel vakası Zuhur etti ondan sonra sıfın vakası Zuhur etti bunlar çok Önemli hadiselerdir İnşallah biz size Ehli sünnet ve cemaat ölçüsüyle İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin tabi bu hususta çok da güzel tespitleri ve iştahatları vardır. Efendim, e, bu beyanlarla önümüzdeki hafta Allah bir mani vermezse bu sahabe arasında çıkan savaşların rivayetlerini tabi bunlar kıyamet alametleri olarak Resulullah'ın haber verdiği büyük fitneler zuhur etti aynıyla sırayla geliyoruz zaten bu fitnelerden. Ancak önümüzdeki hafta çok mühim Efendim önemli konu Cemal Sıfın muharebelerinde tabi burada Sahaben Ali'ne konuşanların çok tehlikeye düşecekleri aralarındaki meselenin nereden kaynaklandığı nasıl olduğunu anlatacağız inşallah ben de biraz daha iyi olurum inşallah belki şu kırıba atlatırım size daha iyi rivayetler yaparım inşallahu rahman. İnşallah. Amin Subhanallah Al Aleyhisselam Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Salatüllahi ve ala vüllahi vüllahiüm ve Alhamdulillahi Rabbi l'Alamin. Salatüllahi ve Selamüllâhi vüllahi vüllahiüm ve Alhamdulillahi Rabbi l'Alamin. Vmaqar Rabbilihamın kabili muamel. Nəhudü bükemin elnar. Vmaqar Rabbilihamın kabili muamel. Allahum da naselukem kairma selukem Nebiukem Muhammed. Sallallahu aleyhi ve Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve antel mesnatu alek al-bilah. Bilahum ile bilah. Qudret illah bilahi al-ali al-aẓim. Ya arhmen rahimin ya arhmen rahimin ya arhmen rahimin. Ya haber verdi fitnelere düşmekten bizi muhafaza ede. Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem sakındırdıklarından sakınmak nasıl eyle. Ya Rabbi ahir zaman fitnelerinden, kıyametten evvel çıkacak bütün alametlerinin şerlilerinden sana sığınıyoruz, sen muhafaza eyli. Ya Rabbi imanlarımız sana emanet, sen muhafaza eyli. Nesillerimiz sana emanet, sen muhafaza eyli. Ya Rabbi evlerimiz, ocaklarımız, işimiz, gücümüz, malımız, mülkümüz, bütün ehli İslam'ın emanetleri, mukaddesatımız sana emanet, sen muhafaza eyli. Ya Rabbi bizden dua etsinlerden hayırlı muradlarına, ayı şerlerden emin eyle. Asker polislerimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza eyle. Askere gidenler sana emanet, sen muhafaza eyle. Ya Rabbele alim, kanser hastaları ve şair hastalar, Emrullah Efendi kardeşimiz ağır hasta ve şair, ne kadar hastalar bize dua arzu hal verdilerse sana havale ediyoruz. Okunan ayet, hadisler hürmetine sen ya Rabbi, imtihanlarını kolay eyle, kazanmalar nasip eyle, şifalar ihsan eyle, dertlerimize devalar ikram eyle, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Fakirlerin hazine-i gaybinden helalinden cümlemizi haramlardan, şüphelerden muhafaza eyle ya Rabbi. Bizden evvel ölenlere ya Rabbi, garip garip rahmet eyle, kabirlen nur eyle. Buraya isimleri yazılan, yazılmayan bütün cemaatlerimizin geçtikleri ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe <messizlik> illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasulü. <messizlik> şahadetlerimizi hediye edildik, sevaplarını hisal Bize de son nefesten nasip eyle. Ya Rabbi senden istiyoruz Ya Rabbi son günümüzü en hayırlı günümüz eyle. Son nefesimizi en hayırlı nefesimiz eyle. Ya Rabbi ömrümüzün en hayırlısını son nefesimiz eyle. Ya Rabbi günlerimizin en hayırlısını cemalini gördüğümüz günümüz eyle. Ya Rabbi bizi cennetinden cemalinden uzaklaştıracak inançlardan, fikirlerden, sözlerden, hareketlerden muhafaza eyle. Amin diyen dilleri. Narici hıyminden azad eyle, şuradan dağılmadan affeyle, lütfeyle, mağfiret eyle, amityen kullarına rahmet eyle, ya Rabbel alemin. Veya hayran nâzın, cuma gecesinde de tesbih namazına içtifa muvaffak eyle, Amin. yardımcıları ziyade eyle, manileri izale eyle. Allah'ım şu cemaatin ne müşkilleri varsa hepimizi hallü asane eyle. Amin. Ne sıkıntılarımız varsa feraha tebdil eyle, Amin. ne borçlarımız varsa edasını ikram eyle. Bu cemaat içerisinde ya Rabbi, hanımı, çoluğu, çocuğu, ümmet ve kim hakkında ne müşkili, ne derdi, ne dileği olan varsa hayırlı muratlarımıza nail eyle. Amin, amin. amin. Allah Teala cümlemizin ahir akıbetlerimizi hayr eyleysen, amin. Allahümme inna seluke temamen ni'meh Allah Teala afiyeh. Ve husnel hatime ve ila şiraf nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve Xassatülar <gülüyor> ve hajimeşalih namatatid el-Fatihah.